وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفسنا تشبع ومن لا يستجاب لها يا رب العالمين Ağzıb Allahı, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُرْفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تنسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله زوا. وذكر نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة يعظكم به وعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ إِذَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ذلك يعظوا به من كان منكم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزق Vaki son bilme La tukalle vu sun لَا تُضَارَّ وَالِدَتُم بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ Watteşevuin fel cuna ha aleye ve in aratum em Aratum em tastarıl evled kum Ma ateetum bil ma'ruf, ve t-taqallahu, ve alamun anallah bima basir.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 Allah azim şan, hakkı hak olarak tanıttırıp, hakkı tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin. Evet. Bakara suresinin 231. ayetinde başlıyoruz. Kur'an-ı Azim-i Şan'da okumuş olduğum ayetlerden. وَاِذَا اتَّلَّقْتُمْ Boşadığınız zaman, neyi boşadığınız zaman? Nisa'e kadınları kadınları boşadığınız zaman sebel ne ulaştıklarında ne ulaştıklarında ecelehun ne sonuna idetlerinin sonuna ulaştıklarında feemsikuhun ne onları tutun bir güzellikle ya güzellikle ev ya da serih serhuhun veya güzellikle bırakın ne ile bir iyilikle V tüm sikuun bir de onları tutmayın Ni için tutmayın Ddıra zarar vermek için Dırraren zarar vermek için tutmayın. Litetedu haksızlıkla Vamen her kim yaparsa neyi yaparsa Lalike bunu bunu yaparsa. Fakat muhakkak ki zaleme nefse zaleme zulmetmiş olur neye zulmetmiş olur nefsehu kendisine zulmetmiş olur. Ve tattehizuu edinmeyin neyi edinmeyin ayati ayetlerini kimin ayetlerini Allah'ya Allah'ın ayetlerini ne edinmeyin huzuvan eğlence edinmeyin oyun eğlence haline getirmeyin ve düşünün zikredin nimete nimeti kimin nimetini Allah'i Allah'ın nimetini Niçin? Aleykum üzerinizdeki nimetini Ve ma enzele indirdiği Aleykum size Neyi indirdiği? Minel kitab kitaptan Vel hikmeti hikmet ile Kitabı hikmet ile indiren indirdiği Ya'yzu kum öğüt vermek üzere Bihi kendisiyle o kitapla Vettegu sakının Allah'a Allah'tan ve alimu bilinki ve bilinki enne muhakkaqi allaha Allah بكل şeyin <gülüyor> her şey şeyin her şeyi alimun <gülüyor> hakkıyla bilendir. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 31. 231. ayetinde kadınları boşadığınız zaman geçen haftanın devamı iddetler iddetlerinin sonuna ulaştıklarında yani kadınları boşadığınız takdirde iddetleri tamamlanınca onları ya güzellikle tutun ya da iyilikle bırakın. Bir de haksızlıkla ve zarar vermek için onları tutmayın. Kim bunu yaparsa, kim bunu yaparsa muhakkak ki kendine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah'ın üzerindeki, üzerinizdeki nimetini ve size Kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ile hikmeti düşünün. Allah'tan sakının ve bilin ki muhakkak Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hasenden rivayet ediliyor. Diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bazı kimseler karısını boşar veya kölesini azat eder. Sonra da hayır ben öyle bir şey yapmadım. Ben eğleniyordum derlerdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a soruldu da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem her kim eğlence olsun diye karısını boşar veya kölesini azat ederse bu onun aleyhine olmak üzere geçerli olur buyurdu. Yani şaka yok. Ben eğlendim yok işte canım böyle istediği ya şakadan ben seni bıraktım köle seni azat ettim demek yok. Azat ettim dedi mi azat olur. Karıya ben seni boşadım. Şaka da olsa boşadım dedi mi boşanmış olur. Buyurdu. Yani ki her kim eğlence olsun diye karısını boşar veya kölesini azat ederse bu onun aleyhine döner. Lehine dönmez. Buyurdu. Ve o da geçerli olur. Ve bunun gibileri hakkında Allah'ın ayetlerini oyuncak eğlence yerine koymayın. Ayeti nazil oldu. Yani bu ayeti kerimenin nüzul sebebi Buna binaen aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Yani ayetler okunurken hoş geldin canım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Tamam tek. Allah razı olsun. Tamam. Allah razı olsun. Evet. Diğer bir ayeti kerimeden ve izâ tallaktum ve izâ tallaktum ne zaman ki aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat boşadığınızda Neyi kimi en Nisae kadınları. Febelere ulaştıklarında neyi ulaştıklarında ecelehun ne iddetlerinin sonuna ulaştıklarında. O zaman Fela aadouluhun ne artık onları alıkoymayın Artık yanınıza tutmayın. Engen köhne nikahlanmaktan, ezvâcehunn kocalarıyla izâ taradav anlaştıkları takdirde beynehum aralarında neyle bil uygun örfe uygun olarak. Zâlike işte bu yuazu verilen bir öğüttür. Kime bihi kendisiyle. Menke minkum içinizden kim yüminu iman edenlere Billahi Allah'a ve yevmi Ve gününe Hangi güne? Ahiri ahiret gününe Zalikum işte bu Ezka Daha faydalı Lekum sizin için Ve Atharu Ve daha temizleyicidir Vallahu Allah Şüphesiz ki Allah Ya'lemu bilir Ve entum siz Fakat siz ise La te'alemune Bilmezsiniz yani Cenab-ı Mevla Cellevalı Hazretleri 232. ayette de bunun sanki öbür ayetin bir açıklaması gibi zaten Kur'an yazımı dikkat ederseniz Kur'an'ın başka muhtelif e, surelerde muhtelif ayetler birbirlerini adeta tefsir eder. 232. ayette kadınları boşadığınızda iddetlerinin sonuna ulaştıklarında Aralarında örfe uygun olarak anlaştıkları takdirde artık onları kocalarıyla nikahlamaktan alıkoymayın. İşte bu, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere kendisiyle verilen bir öğüttür. İşte bu sizin için daha faydalı ve daha temizleyicidir. Şüphesiz Allah bilir fakat siz bilmezsiniz. Bu ayeti kelimenin nüzul sebebine gelince, Suudi'den gelen bir rivayette bu ayeti kerime Cabir İbn Abdullah hakkında nazil olmuştur. Şöyle ki, Cabir İbn Abdullah el-Ensari'nin bir amca kızı varmış. Kocası onu bir talak ile boşamış. İddeti bittikten sonra kocası tekrar onunla evlenmek üzere müracaat etmiş de Cabir kabul etmeyerek amca kızını boşadın. Amca kızını boşadın sonra da nikahlamak istiyorsun. Hayır olmaz demiş. Meğer kadın eski kocasını istiyormuş. Onunla evlenmeye razı olmuş. İşte bunun üzerine bu ayet kerime nazil olmuş. Evet. Ayeti istersen bir daha tekrarlayalım. Kadınları boşadığınızda iddetlerin sonuna ulaştıklarında iddetleri yani bittiği zaman aralarında örfe uygun olarak anlaştıkları takdirde yani iddetleri bitti ama örfe uygun olarak artık mesela birbirleriyle güzel geçinecekler. Birbirleriyle efendim Allah'ın hukukunu, hakkını efendim zayi etmeyecekler, çiğnemeyecekler. Bu şekilde, uygun bir şekilde anlaştıkları takdirde artık onları kocalarıyla nik nikahlamaktan alıkoymayın. Bırakın onlar evlensinler. Madem ki anlaşacaklarsa devam etsinler nikahları. İşte bu içinizden, bu ne ni kim, kimin içindir içinizden? Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere kendisiyle verilen bir öğüttür. Yani Allah bunu Celle Celaluhu buyuruyor ki yani bu bunu yapan ancak Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğinden dolayı Allah'ın onlara vermiş olduğu bir öğütüdür bu. İşte bu sizin için daha faydalı ve daha temizleyicidir. Şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz. Evet. Diğer bir ayeti gelince 233. ayette Velvalidatü anneler yurdi'ne emzirirler. Kimleri emzirirler? Evladehunne. Evladehunne çocuklarını. Ne kadar emzirirler? Havleyni iki yıl. Kamileyni tam iki yıl. Çocukların emzirme müddeti iki senedir, iki yıldır. Limen erade isteyenler için, isterse. Yani ama en son sınır iki senedir. iki seneye geçmez. E yutimme tamamlamak radaate emzirmeyi tamamlamak isterse iki sene emzirir. Ve ala üzerinedir mevludin çocuğun doğrulduğu babam bak mevlud geçti. Şimdi adam orada şey dese ki birisi çıkar dese ya Kura, Kur'an'da mevlud geçiyor. çok e, doğum demektir. Mevlud doğulmuş çocuk. Yani <gülüyor> mevludi Babanın yani çocuğun doğrulduğu baba yani bir, bir babadan doğan çocuğun lehu kendisi için rızkuhunne yiyeceklerini ve kısvetuhunne giyeceklerini neyle? bilme'rufi örfe uygun bir şekilde sağlaması. Bir babanın kendisinden doğduğu çocuğuna örfe uygun bir şekilde yiyeceğini, içeceğini uygun bir şekilde sağlamak. La tukellefû. Sorunu tutulmaz neden nefsin hiç kimse illa başkasıyla yani hiç kimse kimseye karşı sorumlu tutmaz. Ancak kendisi mesela kendisi o işte sorumludur. Us <gülüyor> aha gücü yettiğinde gücünün yettiğinde la <gülüyor> tutdara zarara uğratılmasın. Validetun anne bir valediha çocuğu sebebiyle anne zarara uğratılmasın. Valla <gülüyor> mevludun ...doğrulduğu babada, yani onu doğuran babada, o doğurmasına vesile olan babada... ...lehu kendisi için, bi veledihi, çocuğunun kendisi için... Evet. Evet, bir valedihi çocuğu sebebiyle neyin üzerine ve var? al variti mirasçı düşende mirasçı için mitlu gibidir, zahlike bunun gibidir. Fe'in eğer erade isterlerse ne isterlerse? Fisalen sütten kesmek isterlerse antaradın kendi ile kendi rızalarıyla sütten kesmek isterlerse minhuma ve tuşavurin ve birbirlerine danışarak Anlaşarak. Fela yoktur. Cünaha bir günah yoktur. Birbirlerine anlaşarak, danışarak efendim emzirmeyi keserlerse aralarındaki o anlaşmadan dolayı bir günah yoktur. Aleyhima ikisine de. Ve in erattum. Ayrıca isterseniz emzirtmek isterseniz nasıl evlâdekum çocuklarınızı. Fela artık yoktur. Cünaha. orada da günah yoktur. Yani emzirmek isterseniz onda da günah yoktur. Aleyküm zerinize, iza sellemtum. Ödediğiniz takdirde. Yani o çocuğun çocuğun emzirmesi için bir efendim dadı, bir işte süt anne tuttuğunuz zaman onun hakkını ödediğiniz takdirde onun da emzirmesinde size sizden dolayı günah yoktur. Ma vereceğiniz şeyi bil ma'rufü erfa uygun olarak. Onun hakkı neyse erfa uygun Uygun olarak da hakkını vereceksiniz. وَاتَّقُوا Sakının Allah'a Allah'tan. mu bilin ki inne Şüphesiz ki Allah'a Allah bima Allah تَعْمَلُونَ Yaptıklarınızı basirun hakkıyla bilendir, görendir. Hakkıyla görendir. Yani Cenab-ı Mevla 233. ayette de emzirmeyi tamamlamak isteyen anneler için bak burada dikkat buyurun. Burada mesela Çocuk bir anne çocuğunu ne kadar emzirecek, ne kadar mesela bakımını yapacak, efendim o çocuğun efendim üzerindeki ne ne gibi mesela görevleri var, onları anlatıyor. Emzirmeyi tamamlamak isteyen anneler için çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Yani annelere düşen annenin görevi çocuğunu iki yıl eğer emzirmek isterse iki yıl emzirir. Onların yiyeceklerini ve giyeceklerini örfe uygun bir şekilde sağlamak. Çocuğun kendisi için doğrulduğu baba üzerinedir. Bu yiyecek, onun yiyecekleri, giyecekleri de kimedir? O da babasının üzerinedir. Anne onu emzirir iki yıl. Baba da yiyeceği, içeceği, giyeceği o getirir. Hiç kimse gücünün yettiğinden başkasıyla sorumlu tutulamaz. O baba da o ana da herkes gücünün nispetinde sorumludur. Çocuğa sebe, çocuğu sebebiyle anne ve çocuğu sebebiyle kendisi için doğrulduğu baba zarara uğratılmasın. Yani bir şeyin hakkı, bir şeyin hukuku, bir şeyin gücü ne kadarsa o kadar olur. Ötesi olmaz. Mirasçıya düşen de bunun gibidir. Yani mirasçının hakkı da neyse odur. Nasıl ananın hakkı bir, o hakla sınırlıysa, babanın hakkı da bakımla gücünün yettiği ve kendi efendim. Gücünün içerisindeki neyle bakabiliyorsa onunla sorumludur. Mirası da öyledir. Eğer kendi rızalarıyla birbirlerine danışarak sütten kesmek isterlerse ikisine de bir günah yoktur. Ayrıca çocuklarını emzitmek isterseniz vereceğiniz örfe uygun olarak ödediğiniz takdirde artık üzerinize hiçbir günah yoktur. Yani İsterse aralarında anlaşırlar, sütten keserler, bunda da günah yoktur. İstersen efendim başkasına bir para karşılığı verirler, bir süt anne tutarlar, ona verirler, ona da günah yoktur. Allah'tan sakının ve bilin ki, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Evet, burada kaldık. Bu Bakara suresinin, buyurun. Cabir bin Abdullah. Evet. Cabir bin Abdullah'ın Bakara Suresi'nin işte 33, 100, 231. ayetiydi. Az önceki. Bir, bir önceki ayetti. Orada onun mesela efendim amcasının kızını mesela birisi, onun amcasının oğlu amcasının kızını boşuyor. Amcasının kızını boşarken ondan sonra tekrar onu mesela pişman oluyor. Geri almak istiyor. O da engel oluyor. Diyor ki sen hem amcasının, amcanın kızını boşuyorsun hem geri alıyorsun bunuzen bu da da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e müracaat ediyorlar. O müracaat üzerine Allah Celle Velal Hazretleri de bu ayet indiriyor. Evet. Evet, Edebu Lisanda 350. hadiste kalmıştık. Muhammed Şamil öyle miydi? He? Belki 300 380 de olabilir. Bakara 233'ü bitirdik babam. Evet. 234'te Allah nasip ederse bu bu hafta o sayfa 3 3 e, ayetle ancak bitti. 234'te Allah nasip ederse bir dahaki ömrümüz varsa bir dahaki hafta orada başlayacağız. Evet. Şimdi Edebü'l-Lisanda 350. hadiste öyle mi kalmıştık? 350'ydi değil mi? Esma binti Yazid radiyallahu teala anhu'dan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle bu hitap. İnsanlara şöyle hitap buyurdu. Evet. Ey insanlar, sineklerin ateşe üşüştüğü gibi neden sizler de yalan söylemeye üşüşüyorsunuz? Her yalan Adem oğlunun aleyhinedir ancak şu şu durum müstesnadır. Her yalan Adem oğlunun aleyhinedir ancak şu üç durum müstesnadır. Kişinin hanımını razı etmek için söylediği 2 Kişinin arasını iki kişinin arasını düzeltmek için söylediği ve harpte hile için yalan söylediği yani mesela burada şurayı biraz izaha ihtiyaç var. Yani insanoğlu her konuştuğu lafın arkasında neyi çıkarsa insanlar diyor ateşe nasıl sineklerin, ateş, sineklerin ateşe doğru gidiyorlar onlar yanacaklarını bilmiyorlar. Bir de bakıyorlar ki yanmışlar. İnsanlar da diyor mesela kendilerini aynı sineklerin ateşe attığı gibi üşüştükleri gibi üşüşüyorlar. Her yalan halbuki Adem Aleyhisselam'ın oğlunun yani oğlunun aleyhinedir. Ancak üç yerde durum istesnadır yani. Üç yerinde aleyhine değil. Kişinin hanımını razı etmek için söylediği şey. Adam bir yuva yıkılmaya gelmiş. Bir ev yıkılıyor. Efendim o yık, ev yıkılmasın. O aile dağılmasın. O çoluk çocuk dağılmasın. O çoluk çocuğun dağılmaması noktasında hanımını razı etmek için söylediği söz bu yalan olmaz. İki. Efendim iki kişinin arası bozuktur birbirlerine kırgındır, dargındır. Onların arasını düzeltmek için efendim söylediyseniz o da yalan olmaz. Üçüncüsü harp hile ile, hile için söylediği yalan. Mesela harp hiledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harp hiledir diyor. Yani harpta söylenen yalan, yalan sayılmaz. Evet. Bu üç yerde müstesna günah değildir. Ama yalanın her şeyi günahtır. 351. hadise gelince Ümmü Gülsüm radiyallahu teala anha Diyor ki Ümmü Gülsüm Binti Ukube Bin Ebi Muayit'ten anhudan, Resulullah Aleyhisselatü Selam buyurdu ki insanların arasını düzelten veya hayrı söyleyip hayrı yükselten yalancı değildir. İnsanların arasını düzelten veya hayrı söyleyip hayrı yükselten yalancı değildir. İbnü Şiab Radyalagın dedi ki üç yer dışında İnsanlar için yalana ruhsat verildiğini duymadım. Harp insanların arasını düzeltmek ve karıyla kocanın birbirlerine söylediği yalan. Yani onların arasındaki geçmiş olan efendim işte bozuntuya gelmiş, yıkılmaya gelmiş bu o durumu mesela düzeltmek için birbirlerine karşı söyledikleri şey. Mesela bazen öyle bir durum oluyor ki efendim koca akıllıdır bakıyor efendim yuva yıkılmaya doğru gidiyor efendim hanımını ikna etmeye çalışıyor o iknası yalan değildir bazen de kadın aynı o duruma geliyor erkek zayıf mizaçta zayıf iradede kalıyor hanım ikna etmeye çalışıyor o da yalan değildir evet yani yuvaların yıkılmaması evlerin yıkılmaması çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şeylerin diyor mübahların e, el, nikah diyor boşanmak diyor mübahlardan bir mübahtır ama Allah'ın gazabına, öfkesine uğratırır insanı. Yani bir insan karısını boşadıysa o kişi Allah'ın öfkesine uğramış demektir. Gazabına uğramış demektir. Yani helal olmakla beraber bu haramı da gerek, arkasına getiriyor. Onun için yani ne ne yapıyor? Bu kapıyı kesmek için. Bu kapıyı kapatmak için bunu yapıyor. 352. hadiste Enes bin Malik radiyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin, güvenildiğiniz zaman hıyanet etmeyin. Konuşurken yalan söylemeyin, birisi size güvendiği zaman da hıyanet etmeyin. Ya ne kadar kötü. Hıyanet çok kötü bir şey. 353 Evet. Suvar bin Abdullah'tan Meymun bin Mihram'ın Mihran'ın yanında şamlı bir kurra varken dedi ki, yalan kimi yere doğru söylemekten hayırlıdır. Şamlı hayır, doğruluk her zaman hayırlıdır dedi. Bunun üzerine İbni Mihran dedi ki, elinde bir kılıç ile birisini öldürmek için takip eden ve bir eve girdiğini seninle karşılaşıp falanı gördün mü dediğinde ne derdin? Hayır derim dedi. O da işte bu, bunun gibi dedi. Tabi adam adam öldürecek. Ya sen bu adamı gördün mü burayı? Hayır kardeşim görmedim. E çünkü görse adamı öldürecek. Yani o, o tür yerde ne yapıyor şimdi? Bir hayatı kurtarıyor. 354. hadiste Ebu Dihkan Ahnef Ahnef bin Kays radiyala anhu da bir adamla arkadaşlık etti. Dedi ki kendi yaptığımızı sana yaptırıyor muyuz? Ahnef belki belki de sen gösteriş yapanlardansın dedi gösteriş yapanlar nasıl olur diye sordu Ahnef. Onlar yapmadıkları şeyle övülmeyi severler. Yapmıyor bir şey ama onun da birileri onu o yaptığı şeyi sanki onu yapmış gibi övülmeyi severler. Ebu, ey Ebu Bahar ben sana yapıncaya kadar sunmadım. Ey kardeşimin oğlu sana hak sunulunca ona yönel. Bundan başkasını bırak. Sana hak sunulunca ona yönel. Bundan başkasını bırak. 355. hadis İbni Avdan rivayetten şöyle diyor. Birisi İbrahim Enneha'i'ye özür beyan etti. O da dedi ki, sen özür dilemeden biz seni mazur görürüz. Zira özür dilemeye yalan da karışır. Özür dilemeye yalan da karışır. Adam yapmadığı bir şeyi karşıdakinin gönlünü almak için ya bunu demek istemiyordum da işte şunu yapmak istemiyordum da işte dediğim bu değildi şeklinde. Bunu mesela ular da yalan da karışır. 356. mü tarif bin en şihir özür beyan eden günahkarlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem laf senin söz senin ağzındayken söz sana mahkum. Ama senden çıktıktan sonra sen söze mahkum olursun. İşte onun için sözü konuşurken diyor ölçmek lazım. O söz nereye varıyor? Nereye gidiyor? Yani arkasında bir özür getirmesin. Evet. Onun için özür beyan eden günahkarlardır diyor. Rabbim bizleri onlardan etmesin inşallah. 357. 7. hadis Hasan radıyallahu anhı'dan Semure bin Cündep radıyallahu anh dedi ki o dahi idi. Dedi ki bana göre yapmayacağım şey hususunda Hayır demek, evet demekten daha iyidir. Bana göre yapmayacağım şey hususunda hayır demek, evet demekten daha hayırdır. Tabi, öyle ya. Sen bunu yaptın mı? İyi ben yapmamışım. Yapmadığım şeyi niye evet diye? Evet. Evet, hayır varsa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya hayır konuş veya sus. Ya hayır konuş veya sus. 358. hadiste es -Şabi. Bu şu şiirle misal getirdi, sözünde sadık olursan her yiğitten yiğit olursun, cimriliğin doğruluğu cömerdin yalanından hayırlıdır. Bakın ne güzel bir şiir, sözünden sadık olursan her yiğitten yiğit olursun, cimrinin doğruluğu cömerdin yalanından hayırlıdır. 359. hadis Malik bin Dina radiyallahu doğruluk ile yalan kalpte savaşırlar. Yani bir insanın kalbinde iki şey savaşır. Doğruluk ve yalan. Ve biri diğerini kovana kadar böyle devam eder. Eğer o kalpteki doğruluk o yalana galip gelmişse yalan kovulmuştur. Eğer yalan galip gelmişse doğruluk olmuştur. Ya Ya 360. hadis El Hasan el Basri radıyallahu anhu'dan yalan nifakın özüdür. Yani yalan münafıklığın özüdür. Ya. 361. hadiste İbni Ebi Nucehet'ten Mücahit radıyallahu anhu'dan onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a andışti. Tevbe 75 ayeti hakkında dedi ki, iki adam oturmakta olan bir topluluğa uğradılar. Ve dediler ki, Allah'a yemin olsun ki şüphesiz Allah fazlından bizi rızıklandırırsa, muhakkak bağışta bulunuruz. Allah onları rızıklandığı zaman ise cimrilik ettiler. Bakın. Söz, yani vereceği zamana kadar şey yaptı, tam vereceği sırada cimrilik yaptı. O da bir, ayrı bir yalandır. Ya. Bakalım 362 Evet burada Bu biraz uzayacak galiba Burada kalalım 362'de kalıyoruz Buyur Evet 362'de kalıyoruz ee, Bu da edeb Lisanda 362'de kaldık Ana çizgileriyle İslam fıkı. Üçte kalmıştık. Abdesti bozan şeylerin metinde geçen delillerini okuyorduk. Ana çizgileriyle İslam fıkının efendim 73. sayfası ve 123. efendim madde 3. efendim abdesti bozan şeylerden dolayı 3. efendim madde'nin delili. Hastalık ve sarhoşluktan dolayı aklın gitmesinin delilleri. Hastalık, baygınlık, delilik, sarı hastalığı isterse bu baygınlık ilaç tesiriyle de olsa durum aynıdır. Bunlar da uykuya kıyas edilir. Çünkü bu durumlarda gaflet uykudakinden daha yaygındır. Alimlerin sözü bu konuda birleşmiştir. Bu da fıkhı sünnede geçmiştir. Büyük Şafii ilmi halinden geçmiştir. Çünkü bu hususta iki hadis şöyle hadis ki bu husustaki iki hadis şöyledir. Hazreti Ali radıyallahu anhü'dan rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dübürün bağı gözlerdir. Kim uyursa abdest alsın. Dübürün bağı gözlerdir. Kim uyursa abdest alsın. Evet. Diğer bir hadiste Darakutni'nin rivayeti de şöyledir. Resulullah aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Göz dübürün bağdır. Gözler uyuduğu zaman o bağ çözülür. Biter, biter. <gülüyor> Ebu Davut tercümesinden geçiyor. i̇bn Mace'den geçiyor. Darimi'de geçiyor. Misned-i Ahmet bin Hanbel'den geçiyor. Darekutni'nin de efendim sünen Ebu Davud Tirmizi'de geçiyor. Onun kaynağı da orada. Uykuda olan birinin şuuru ve akli dengesi yerinde olmadığı gibi... Baba su getir, uy uy uy uykumuz kaçsın. Uykuda olan birinin şuuru ve aklı dengesi yerinde olmadığı gibi delinin, sarhoşun ve baygınlık geçiren kişinin durumu da buna kıyas edilir. 124. Maddenin 4. abdesi bozan 4. şeyi erkeğin ve kadının birbirlerine dokunmalarının delilleri. Demin ben gelmeden birisini e, internette dinliyordum. Şimdi adama bir soru soruyorlar. Isim söylemeyeceğim. Zaten herkes isimle konuşuyor. İsimler bizi hep karşı karşıya getiriyor. Isim hoş hoş olmadığı için sadece kişinin fiilini söylersen ismi ne olursa olsun önemli değil maksat o. Adama soru soruyor biri. Diyor ki ya diyor işte efendim ben işte Şafii mezhebine göre benim abdestim işte namahrem olan bir kadına, benim nikah düşen bir kadına dokunduğu zaman abdestim bozulur. Buna ne dersin? Adamın verdiği cevap bak diyor kardeşim burada i̇mam şafi Şafii yanlış yapmış. İmamı ı Hanifi de yanlış yapmış. Adama şimdi bakıyorsun. Bir bakıyorsun adam böyle bir konuşuyor ki müştehit. Evet. Diyor işte İmam Şafii de diyor yanlış yapmış. İmam Hanifi de yanlış yapmış. Kardeşim diyor. Abdestin diyor efendim elinin hanımın eline değerse bozulmaz. İmam Şafii burada yanlış yapmış. Elinde kan çıkarsa da ondan da bozulmaz. Bunda da İmam Hanefi'ye yanlış yapmış. Yani kendilerini o müştehit büyük imamlardan daha üstün görerek ben de onun için öyle söylemiyorum. İkisine de saygım vardır. ikisine de hürmetim vardır. İkisinin ihtiyadı da başımın üstünde yeri vardır. Onlar bizden daha büyük alimdir. Daha büyük müsteittir. Efendim ikisinin de delilleri vardır. O delillerle yola çıkarak böyle söylemişlerdir. Şimdi bakın o deliller şöyledir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Veya kadınlara dokunmuş iseniz. Kadınlara dokunmuş iseniz. Bu delil nereden geliyor? Nisa suresinin 43. ayeti, Maide suresinin 6. ayeti. Bu ayeti kerimelerde anlaşılan şudur. Eğer kişi engelsiz yani o kadınla o erkek arasında bir perde olmadan dokunmuşsa bu abdesti bozar. Bu abdesti bozar. Bu da bizim kendi kafamızdaki şey değil. Dört mezhebin fıkı. Bahar Yayınları cilt 1 sayfa 38. Bu dokunma fahiş temasla olursa abdest bozulur. Bu dokunma fahiş temasla olursa abdest bozulur. İmam Şafii'de dokunduğu zaman bozulur. İmam Şafii'de de yani fahiş bir dokunma olursa mesela şehvet uyanırsa mesela efendim zevk uyanırsa bozulur. Şafii'ler bu usta şöyledir. Bakalım şimdi bizim o arkadaşın verdiği cevap nasıldır? Burada bir de delilleri okuyalım. Bizim mesela okuyacağımız deliller nasıldır? Adam diyor ki ya biraz insaf sahibi olmak lazım be. İmamlarımız böyle. Ya sen daha sen daha düne kadar sen efendim yani onların daha onların okulunda yetiştiğin insansın sen. Onların getirdiği çığırı açtığı çığırdan öğrenmiş bir insansın sen. Sen efendim kalkıp da Allah o mesela Kur'an ve sünneti kendilerine ön planda efendim esas tutarak içtihatta bulunmuş, o kadar ömürlerini çürütmüş, o kadar eserler bırakmış, efendim hayatlarını İslam yoluna adamış insanlara ya İmam Şafii de yanlış yapmış, İmam Hanifi de yapmış. İmam Şafii demişti o de, konusahfes bozulur yok kardeşim bozulmaz. İmam Hanif'ler demiş kan kaza yok kardeşim onda da bozulmaz. Tamam ikisinde delili vardır. Abdestin kanı bozulduğu efendim ihtiyadına efendim imam azam bu şekilde iştiyat yapmışsa onun mezhebinde bozulur ben de onu bozulmuş bozulur kabul ederim şafii mezhebinde adam efendim eğer ki bu noktada işte bu ayeti esas alarak kadınlara dokunmuşsanız dokunma nedir dokunma bir manada cinsel manasıdır bir manada dokunmadır lems bunun adı dokunma efendim ki bu durum bundaysa o zaman ikisinin de iştiyadı başımızın üstünde yeri vardır ha senin kalbini hangi Hangisi yatıyorsa, <gülüyor> hangi mezhebin delillerini güzel biliyorsan, kalbin yatıyorsa, han onlara tabi yol hiçbir sıkıntı yok. Evet. Şafiiler şöyle der, erkek ve kadından maksat ise örfen yani selim tabiat sahiplerine şehvet sınırına ulaşmış erkek ve dişidir. Yani şimdi mesela bir insanın efendim, Engelsiz bir şekilde bir kadının bir erkeğin birbirine dokunmasının sınırı nedir? Selim tabiat sahibi şehvet sınırına ulaşmış insan. Yani yedi yaşını aşmış bir insan olmalı en azından. Bunun yedi veya daha fazla yaş ile kayıtlamaya da gerek yok ayrıca. Evet. Şafiilerin bu hususta şeyi böyle. İslam Fıkıh ansiklopedisinde cilt bir sayfa yüz doksan yedi. Onların bu konudaki delilleri veya kadınlara dokunduğunuzda ...veya kadınlara dokunduğunuzda, ayetlerinden geçen mülamese, kelimesinin sözlükteki hakiki manası ile amel etmektir ki, ...bu efendim sözlükte hakiki manası ile el ile yoklamak demektir, mülamese, el ile yoklamak demektir. Veya tenlerin birbirine değmesi veya elle dokunması demektir. Yani elle yoklamak manasına da gelir tenlerin birbirine dokun, değmesi manasına da gelir. Elle dokunması manasına da gelir. Nitekim buradaki lames tüm kelimesinin lemestüm şeklinde okunuşu da bunun delilidir. <gülüyor> yani bu etik kelimenin bu okuyuş şekli cima söz konusu olmaksızın sadece dokunmanın kastedildiğinin açık bir delilidir. Şimdi İmam-ı Azam İmam Ebu Hanife Hazretleri niye demiştir? Efendim kadına el dokunmakla şey olmaz, efendim abdest bozulmaz. Çünkü o demiştir ki o şu ay ayeti şöyle anlamış demiş yani kadınlara dokunduğunuzda yani beraber bulunduğunuzda cinsel ilişkide bulunduğunuz zaman mesela bozulur. Ama normal dokunma bozulmaz. İmam Şavi de demiş ister demiş bu lames tüm kelimesini siz efendim sözlükteki hakiki manası ile alın diğer manalarını alın hakiki manası el ile yoklamaktır. Veya tenlerin de birbirine değmesi veya el, elle dokunmasıdır. Bu üç şekilde de hangi manada alırsanız alın bu abdesti bozar. Bu ayeti kerimenin okuyuş şekli cima söz konusu olmaksızın sadece dokunmanın kastedildiği açık bir delilidir. Bunu İmam-ı Şafii Allah gani gani rahmet eylesin esas almış. Diğerinde İmam-ı Azam esas almıştır. Allah her ikisine de razı olsun. Bize düşen o. Yok o böyle yanlış yaptı. Onlar bunu yapmasaydı ben de sen bu yola çıkamayacaktık ki. Ben de sen bu yolu göremeyecektik. Ben biz onların kitaplarına, eserlerine bakarak mesela kitap yazıyoruz, eser yazıyoruz, ortaya çıkarıyoruz. Evet. Ayrıca Şeyhül İslam İbni Teymiye veya kadınlara dokunduğunuzda bu ayet-i kerimeleri, Efendim şöyle yine Maide suresi 43, 40, e, e, Nur sure, Nisa suresi 43, Maide 6 ayetlerindeki dokunmakla ilgili abdest bozulur mu sorusuna şöyle cevaplamış. Bunda üç görüş vardır. Bakın yani en, en ulu orta yolu tutmuştur bu efendim, e, İmam e, İbni Teimiye. Birinci görüş bozulmaz. Kime göredir diyor Ebu Hanife'ye göre. Bak hiç saldırma yok. Saldırmamış. Yok Ebu Hanife böyle yaptı. Bak o bu kadar alim olmasına rağmen o deminki konuştuğu arkadaş, arkadaş gibi konuşmuyordu. Yok, İmam Şafii de yanlış yapmış. Tamam yanlış yapabilir. Kuldur her kul her yanlış yapabilir. Ya ama, ama senin o konuda salahiyat sahibi misin, değil misin? Ona bakmak lazım. Yani onu elinin tersiyle itebilmen için bir ölçü var, edep vardır. O ölçü edebe riayet ederek, onu kaynaklarla efendim delilini göstererek onu çürütebilirsin. Yok böyle yapmış, yok işte bu doğru değil, şu doğrudur. Bu doğru değil, bu şu, şu doğrudur. Sen iki imamı attın bir kenara, sen nerede kaldın? Ee, bu büyük imam da diyor ki, efendim bunda üç görüş vardır. Birincisi, bu birinci görüşte abdest bozulmaz. Bu Ebu Hanife'ye göredir. İkinci görüşte şehvetle dokunulursa bozulur. Malik ve onun dışındaki Medine ehlinin görüşüdür. Bakın. Şehvetle dokunursa Üçüncü görüş şehvetli şehvetsiz Dokunulursa bu da Bozulur ateş bu şafiye göredir Ahmet bin Hanbel'in kavline Göre ise üç rivayet vardır Geçen üç kavil gibi Fakat meşhur olan Malik'in Kavli gibidir yani o da İmam Malik'e Yani şehvetle dokunursa Üç görüş ileri sürmüştür ama Meşhur görüşte İmam Malik'in Kavli İmam Malik'in sözü gibidir Yani geçen üç rivayetin Meşhur olanıdır bunu da kaynaklar çok burada. Mezmur Fetavada geçer. El Camiül Ahkamdan geçer. İmam Kurtubi'nin efendim Kurtubi tefsirinden geçer. İmam Şafii'nin El Um kitabından geçer. Efendim. E, ondan sonra El Mühezzep kitabından geçer. Buna bu kitapların da hepsi bu kaynak bunların hepsinden geçer. Öpmekle de abdest bozulur. Burada bir nevi dokunmadır. Öpme de onun gibidir. İbni Ömer ve İbni Mesud, İbni Şihab'dan radiyallahu anhum) Allah onlardan razı olsun, Muvattay isimli kitapta bu alınmış, hadis ans ansiklopedisi kutu siteden alınmış. Kısacası, üç mezhebe göre, yani cumhur ulemaya göre, erkek ile kadının normal yani şehvetsiz bir şekilde sadece birbirlerine dokunmaları ile abdest bozulmaz. Sadece Şafii ulemasına göre ister şehvetle ve isterse şehvetsiz birbirlerine dokunmaları ile abdest bozulur. Evet. Saatimiz kaç oldu? 10 dakikamız daha var inşallah. 10 dakika daha devam ediyoruz. Ondan sonra dersimizi bitiriyoruz. Yüz yirmi beşinci madde beş ve altinci efendim e, abdesti bozan şeylerin beş ve altıncısı insanın elinin içi tenasül uzvuna ve dübürüne dokunması bunların bunlarla ilgili deliller aya aya aya aya Mesela şu el he? Hayır hayır Bu durum farklı O ayrı, o dokunma ayrı, o aynıdır O da, buradaki dokunma ayrı Bura insanın elini çit Aynıdır, aynıdır, değişen hiçbir şey yok Bozulur, bozulur, aynıdır Şafii mezhebine göre bozulur, Hanifi de bozulmaz he, Evet İnsanın tırnak bozmaz. Tırnak, diş bozmaz. Mesela tırnak, diş mesela bir, mesela herhangi bir şehve, şehvi bir şey duymadığı için gerek tırnak, tırnak, diş ve saç, kırlar bozmaz. Mesela diyelim adamın eli saçına değerse sıkıntı yok. Kadının elde mesela saçına değerse sıkıntı yok. Tırnağına değerse sıkıntı yok. Dişine değerse sıkıntı yok. Tabi tabi tabi Tabii, tabii. Tabii canım. Hani öyle... şöyle saçını, O saçla ilgili değil. Saç bozmaz. Saçla diş ve kıl abdesti bozmaz. Mesela diyelim sakalımıza de birisi mesela bir kadın bize namahrem olan gittik mesela fark etmeden eli sakalıma değdi. Abdestim bozulmaz. Ama yüzüme değdiyse bozulur. Mesela işte efendim saçıma değdi bozulmaz. Efendim işte tırnağıma değdi bozulmaz. Saç tırnak efendim sakal bunu boz, bu bozmaz. Mesela açık, açık ten, açık tenle yani dokunulması gereken açık ten. Ayette öyle geçiyor. Eşi içinde geçerli değil mi hocam? He, iş içinde, tabii ki. Eşi içinde. eşi içinde, tabii. Eşi işte, yani yani kendisine nikah düşen için yani. Ama Hanefi'de sıkıntı yok. Hanefi'de de eşi için, mesela efendim, şehvetle dokunduğu takdirde gider abdest. Normal, mesela efendim, işe gidiyor. Eli dokundu gitti mesela bir şey olmaz. Ona mesela bakarız işte yani şimdi bazı ya şunlar var ya bizim için bir ayrı bir cenan bakım bir efendim bir kolaylığıdır. Düşünün ha sen şimdi bir e, efendim hac'a gidiyorsun umreye gidiyorsun. E o tavaf içerisinde ister istemez abdesti muhafaza etme mümkün değil ki kadın değiyor erkek değiyor erkek kadını değiyor kadın erkeğe değiyor. E ne yapıyorsa o da mesela hanefi mezemine göre amel ediyorsun bir sıkıntı kalmıyor. Evet. Saffan bin Kızı Busra radiyallahu anh'dan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurur. Kim zekerine yani avret mahaline dokunursa abdesti Kim zekerine avret mahalle dokunursa abdesti Bu hadisin kaynağı Buluğul Meram, Ebu Davud, Tirmizi, efendim İbn Mace, Sunen e, Sunen e, Darakatni Sunanî Muvatta, efendim, Müsned Abin, Ahmet bin Ahmed bin Hanbel'in kitaplarında bunun hepsine geçmiş bir hadis. Diğer bir hadiste ise şöyledir: Sizden herhangi biriniz engel olarak engelsiz olarak erkeklik organına dokunacak olursa abdest almak düşer. Bu hadiste efendim Zeylai Nasbur Rayye'de bunu efendim e, almış. Bu da oradan geçmiş. Amr bin Şaib babasından onun da dedesinde şöyle dedi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hangi erkek organına dokunursa abdest alsın, hangi kadın da fercine dokunursa o da abdest alsın buyurdu. Bu hadis nereden geçiyor? Bu hadiste yine Zeyla-i Nasbırraye'de bu hadisi zikrediyor. Başka bir hadiste de Hazreti Aişe radiyallahu anhadan, buyurun, Yok, yok, yok. Hadi verin, yok. Görme abdesti bozmaz, dokunma bozar. Dokunma, ha. Görme bozmaz, ha. Başka bir hadiste, Evet, yok. Bakmak haramdır. Yani, bakış mesela, bakış o, o yöne yöneldiği zaman, çevirmek lazım. Onun, yani telafisi o. Ama, abdest bozulmaz onunla. Başka bir hadiste, ise şöyledir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen hadisi şeriften başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Avret yerlerine dokunup da abdest almadan namaz kılanlara yazıklar olsun. Avret yerlerine dokunup da abdest almadan namaz kılanlara yazıklar olsun. Bu hadisi de ne, Zeyla'yı yine Nasburrayyede almıştır. Bu e, Darül Kütübü İlmiye birinci kitap baskı Beyrut baskısı. Bu şekilde gelen hadis-i şerifler çoktur. Bunlar konumuza açıklık getiriyor. Yalnız bu hadis-i şerifler hepsi tenasül uzuvlarından bahsettiği Dübür ise tenasül uzvuna kıyas edilir. Yani kadının kubulu ve dübürünün halkası zeker gibidir. Yani aynen bu da bu şekildir. Efendim Bu da dört mezhebin fıkhından bu kıyas yapılmış. Efendim bu kitap burada oradan onakil gelmiş. Şimdi abdesti bozan şeylerle ilgili fıkıh kitaplardaki yerlerini göstermeye çalışacağız inşallah. Her türlü yardım Allah'tandır. Ya Rabbi senin yardımına muhtaç olan şu fakir kuluna kulunu yardımsız bırakma. Çünkü bu kulun her an yardımına muhtaçtır. Bu da tabi o kadar bir kaynak var ki hangisini okuyacağız? Bu kaynaklar kalsın. Bu kaynaklarla zaman... Evet. Kaynaklar hem... <gülüyor> Biz hep öyleyiz Hacı abi Biz hep öyleyiz <gülüyor> Yata kalka ders yapıyoruz <gülüyor> Evet Şimdi Allah nasip ederse inşallah bir dahaki Dersimizde 126. maddede kaldık 4 mezhebe göre Abdestin farz, sünnet ve mekruhların tablosunu okuyacağız inşallah bir dahaki dersimizde oradan başlayacağız bu arada herhalde saatimiz de doldu mu galiba bir iki dakika daha var bir paragraf daha bir şey okuyacağız bitireceğiz Hacı abi Biz, bizim ders süremiz bir saattir Hacı abi tabii bir saati herkesin rızası ile alındı ondan sonra bir saattan sonra da artık ondan sonrası insanlar serbesttir İstersek derse, derse devam istersek soru cevap karşılıklı Şurada bir paragraf okuyorum Ve dersi de bitiriyorum inşallah, i̇nşallah. İslam tevhid üzerine Kurulur başlık Yusuf el kardavinin Efendim ee, Kitabında Bunu aldık Bu da hangisi Tevhidin hakikati isimli kitabında Gerçek şu ki İslam, İslam'ın allah Teala'nın varlığına iman üzerine kurulması bunun fıtri bir gereklilik oluşundan dolayı değildir. Çünkü önemli üzerinde durduğu ancak insanların bunda gafil olduğu İslam akidesinin özü ve İslami varlığı, ruhu olan tevhid akidesinden dolayıdır. Bu evren üzerinde yaratmanın, hükümranlığın, dönüşün kendisine olduğunu her şeyin Rabbi olan, her işi evirip çeviren, inkar edilmeye değil, sadece ona iman edilmeye, küfredip nankörlük edilmeye değil, şükredilmeye, isyana değil, itaata layık olan bir ilaha imandır. İşte Rabbimiz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Her şeye vekil olandır. Gözler onu görmez. O bütün gözleri görür. O latiftir, haberdardır. En'am suresi 102-103 ayeti. İslam geldiğinde dünyanın her köşesinde şirk hakimdi. Arap Yarımadası'nda İbrahim Aleyhisselam'ın dinine göre ibadet eden birkaç hanif ve semavi dinleri bozan putçu tahrifattan sağlam kalabilen ehli kitap kalıntılarından başka kimse yoktu. Arap toplumunun cahiliye döneminde boğazlarına kadar pulculuğuna battıklarını bilmek bizim için yeterlidir. Bu o derece dereceye varmıştı ki yalnız Yalnızca Ehli Kitabın yalnızca Allah'a ibadet edilsin diye put kıran İbrahim aleyhisselam'ın inşa ettiği Kabe'nin içinde ve çevresinde 360 tane put vardı. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'yi inşa ederken ne yapmıştı? Putları kırmıştı daha onları mesela inşa etmeden önce ya büyük bir putun başına. Evet. Evet. 360 tane put vardı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın kırdığı putları o mesela kırdıktan sonra Kabe'yi inşa ettiğinden ondan sonra 360 tane put ortaya koymuşlar. Bunun yanında her evde ev halkının taptığı bir put bulunuyordu. Yani o kadar da efendim yani kalmıyorlardı. 360 tane put olduğu gibi her evde de ayrıca bir put vardı. Ya... Allah'a ibadet edilsin diye putka, e, İmam Buhari Ebu Reca el-Hari'den şöyle rivayet etmektedir. Taşlara tapardık. Ondan daha iyisini bulduğumuzda onu atar diğerini alırdık. Taş bulamadığımız zaman ise bir avuç toprak alır koyu, koyunu getirip üzerine sağar. Sonra da onu yanımıza taşırdık. Bundan sonra başka yaptıkları çoğu zaman yolculuklarında yanlardan acveden bir çeşit hurva, hurma Bunlardan ilah yaparlardı, ilah yapıp taşırlardı. Yiyecekleri bitip aç, açlık bastırınca başka bir şey bulamazlarsa onu yiyerlerdi. Yani ha işte bu türden bir ilaha Kur'an ve şu ayetiyle işaret etmektedir. Sinek onlardan bir şey kapsa onu kurtaramazlar. Yani onların ilah diye taptıkları o putları diyor. Sinek gelip onların önündeki şeyden yedikleri şeyden bir şey alıp kaparsa onlar o sinekten onu kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de aciz. Bunu istese de aciz, o mesela yapan da acizdir. Haç suresi ayet 73. Miladi 6. asırda Hindistan'da putçuluk o kadar artmıştı ki o vakit 360 milyon tanrı vardı. billah. O vakit. Cık cık cık cık. Semavi dinlere bile putçuluk girmiş, safiyetini bozmuş, arılığını yok etmişti. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğludur dediler. Tevbe suresinin 30. ayetinde Hristiyanlara semavi dinlere bir putçu, putçuluk girmiş. Semavi, semavi, semavi dinlere göre İsa aleyhisselam hak ilahtan başka bir ilahtır. Yani onlara göre onlar diyorlar ki Allah oğul ruhul kudus. Öyle inanıyorlar. Birçok toplumda yaygın bulunan şirk türlerinden biri de Allah'tan başka ve onunla birlikte ibadet edilen Allah'ın kız ve erkek çocuklarının olduğudur Eski Hintlilerden Krişna ve Buda hakkında zanları gibi Hakkındaki zanları gibi Araplar da melekler hakkında şöyle zanda bulunmuşlardır Onlar Allah'ın kızlarıdır Haşa. Bu konuda Kur'an şöyle der Rahman çocuk edindi dediler Hayır onlar ikramda bulunan kullardır Allah'tan önce söz söylemezler ancak onun emriyle davranırlar. Allah onların yaptıklarını yaptıkların ve yapma Allah onların yaptıkların ve yapmakta olduklarını bilir. Yaptıklarını ve yapmakta olduklarını bilir. Onlar Allah'ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. Onun korkusunda titrerler. Embiya suresi ayet 26 ve 28. Bundan dolayı İslam büyük bir dikkat, özenle ilim ve amel olarak Allah'ın birliğine davet davette bulunmaya şirke karşı hem akide hem de davranış noktasında direniş ve mücadeleye devam etmiştir. İlahınız bir tek ilahtır. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bakara suresi 163. Bir dahaki dersimizin konusu inşallah bu akaidten fıtratın Allah'ın fıtratın Allah'ın birliğine delalet edişi. Fıtratın Allah'ın birliğine delalet edişiyle ilgili başlayacağız inşallah. Bu arada saatimiz doldu. Efendim sorusu olan varsa bir şey ilave etmek isteyen varsa bu arada bunları alalım. Ondan sonra dersimize son verelim. Var mı sorusu devam edecek veya bir şey ilave yapacak? Var mı? Hüseyin Efendiyim. Buyurun. Bu konusunda abdesti bozan nedenler evet. arasında işte dokunmak buradan bahsederken evet. mesela e, bayana e, mahremden falan bahsetti ama karı koca arasındaki dokunmalardan bahsetmedi. Yani Hı. bu dokunma ve hadisesi işte mahreme mi, namahrem mi yoksa fark etmiyor mu? de aynı mı yoksa değişiyor mu? Evet. Şimdi bu dokunma konusu kendisine kimin nikaha düşerse e hanımın zaten nikah düştüğü gibi diğer insanların kimin nikahına ona düşerse o düşen kişilerin hepsine bu dokunmadan efendim ötürü abdest bozulur. Ancak kimde bozulmaz? Anneden bozulmaz, kız kardeşten bozulmaz, babadan bozulmaz, erkek kardeşten bozulmaz, amcadan bozulmaz, dayıdan bozulmaz, haladan bozulmaz, teyzeden bozulmaz, süt kardeşler, süt dayılar, süt amcalar, süt dedeler, süt efendim nineler bunlardan bozulmaz. Bunun dışındakiler hepsinde bozulur. İçinde hanımı dahil olmak üzere. Çünkü hanımı da onun hanımıdır yani nikahlı düştüğü için. Bu nikah düşmeyenlere ama amca kızı, dayı kızı, hala kızı, teyze kızı bunlar hepsine efendim bozulur. Efendim bu dışındakilere bozulmaz. Kendisine nikah düşmeyenlere. Yani mahremlere olmaz, mahremlere olur. Kendisine nikah düşenlere olmaz. Efendim nikah düşen ee, düşmeyenlere olur. ايه طيب تك. الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع İzlediğiniz için